Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lâ Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat, ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında yer alan bu tür harflere, huruf Mukatta'' adı verilir. Cümleye, ulu yaratıcının özel ismiyle başlanarak, onun azametine ve tevhid inancının önemine dikkat çekilmiş, Allah'tan başka Tanrı bulunmadığı kesin bir biçimde ifade edildikten sonra, Yüce Allah'ın daima diri ve ölümsüz, hay, evreni var eden, yaratılmışları gören, gözeten, denetleyen, mutlak varlık, kayyum olduğu belirtilerek müşriklerin ve özellikle surenin ana konusunu oluşturan Hristiyanların ne kadar temelsiz ve tutarsız inançlara sahip oldukları ima edilmiştir. Zira daima diri ve ölümsüz olan, evreni çekip çeviren mutlak varlığa kulluk etmek dururken, hayat belirtisi bile olmayan putlara tapmanın çocuk, yani yaratılmış olduğu kabul edilen, yiyip içen, hayatta iken işkenceye maruz kalan, düşmanlarından saklanma ihtiyacı duyan ve Hristiyan inancına göre öldürüldüğü kabul edilen Hz. İsa'yı Tanrı saymanın ne kadar anlamsız ve tutarsız olduğu açıktır. Yegane Ma'bud'un Allah olduğu hakikatinin vurgulanmasını takiben, bunun tabii bir sonucu olarak ilahi kitaplar arasında kaynak birliğini kabul etmenin de kaçınılmaz olduğuna dikkat çekilmektedir. Buradaki el kitap kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği hususunda müfessirler görüş birliği içindedirler. Gerçeğin ta kendisi diye çevirdiğimiz üçüncü ayetteki bil hakkı. Kaydı, Kur'an'ın indirilişinden söz eden birçok ayette yer alır. Bu deyimle neyin kastedildiği hususunda değişik açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaların belli başlıcaları şunlardır. Hazreti Muhammed'e gönderilen kitabın doğru haberler verdiği, bütün ifadelerinin hakikati yansıttığı, başka delillere ihtiyaç duyurmayacak derecede Allah katından geldiğini gösteren delillerle dolu olduğu, çelişkilerden uzak ve tutarlı açıklamalardan oluştuğu, müjdeleri ve uyarılarıyla yükümlüleri inanç ve davranışlarda doğru istikamete yönelttiği ve onların yanlış yollara sapmalarını önlediği, doğruyu, eğriyi birbirinden ayırt eden, ciddiye alınması gerekli bir söz olduğu, Allah'ın yarattıklarından kendisine kulluk etmelerini, nimetlerine şükretmelerini ve buyruklarına boyun eğmelerini birbirlerine de adalete ve hakkaniyete göre muamele etmelerini isteme hakkına binaen indirilmiş olduğu. Kur'an-ı Kerim'in önceki ilahi kitapları doğrulayıcı, musaddık olması vasfı da Birçok ayette zikredilir. Bununla tevhid inancının ve hak dinin Hz. Muhammed'in peygamberliğiyle başlamış olmadığı, aksine İslamiyetin ilahi takdirin akışı içinde ve yüce Allah'ın Kayyum ve Rab isimlerinin tecellisi olan kanun çerçevesinde yükseltilip ikmal edilen dini öğretilerin doruk noktası olduğu Resul Ekreminde peygamberler zincirinin son halkasını teşkil ettiği ortaya konmaktadır. Gerçekten önceki peygamberlerin ve kitapların ileride büyük bir peygamberin geleceğini haber vermiş oldukları göz önüne alınınca Kur'an'ın gelişi sadece Hz. Muhammed'in peygamberliğinin değil aynı zamanda bu bildirimlerin dolayısıyla önceki dinlerin de hak din oluşunun onaylanması anlamını içermekte böylece birbirini teyit eden karşılıklı bir tanıklık gerçekleşmiş olmaktadır. Bir başka anlatımla, Kur'an'ın gerçekliği kabul edilmedikçe, önceki ilahi kitapların ve peygamberlerin de sağlam ve ikna edici bir tasdike erişmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra, ayetteki musaddık kaydı, ''O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, içlerinden bir kısmıyla Allah konuşmuş.'' Bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Ve Muhammed Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Mealindeki ayet-i kerimelerin ışığında yorumlandığında, burada dini öğretilerin tekamülündeki zirveyi Hz. Muhammed'in tebliğinin temsil ettiğine ve onun riyaset konumuyla şereflendirildiğine işaret edildiği de söylenebilir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in bu özelliği, musaddık olması kendisinin sağlam bir bilgi ve hüküm kaynağı olduğunun açık bir delilidir. Zira bu kitabı tebliğ eden Hz. Muhammed'in ümmi, okuma-yazma bilmeyen, önceki dinlerin bilginleriyle teması olmamış, bu konuda herhangi bir öğrenim görmemiş bir kimse olduğu dikkate alınınca, bu dinler hakkında doğru bilgileri verebilmiş olmasının bir tek sebebi olabilir ki, o da ilahi vahiy yoluyla bilgilendirilmiş olmasıdır. Şayet Kur'an, Allah katından bir bildirim olmasaydı, Önceki ilahi kitaplarla böylesine bir uygunluk taşıması mümkün olmaz ve tasdikten de söz edilemezdi. Ancak bu uygunluk ve doğrulama konusunda şu noktanın göz önünde bulundurulması gerekir. Önceki ilahi dinlerin savuna geldiği tevhid inancı ve bununla bağdaşmayan tutumlardan uzak durma gereğinin yanı sıra, adaletle muamele etmeyi, iyilik yapmayı, iffetli olmayı, yalandan, haksız kazançtan ve benzeri kötülüklerden sakınmayı buyuran ahlak ilkelerini Kur'an'da aynen kabul etmiş ve onaylamıştır. Bunlarda uygunluk ve doğrulamanın anlamı açıktır. Kur'an tarafından nesedilmiş, gürürlükten kaldırılmış birçok hüküm açısından doğrulamanın anlamıysa, Kur'an tebliğinin erişmesine kadar bunların geçerliliğinin kabulü, Uygunluğunun anlamı da Kur'an'da bunlara yapılan atıflarla onların asli şekilleri arasındaki paralelliktir. Bir sonraki programda Alimran İmran Suresinin 3 ve 4. ayetlerinin tefsirine devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.